hem mabad fe ya ibadallah ittaqullah ve atu inna allaha ma al-lazeena ttakav ve al-lazeena hum muhsinun kale allah taala azza ve cel fi kitabihil kerim auzu billahi mineş şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim ve haceru ve cahadu fi sabilillah vellezina aavav ve nasaru ulaihe kemul mu'minun hakka لهum mağfiratun kerim. ve rizkun kerîm, sadakallâhu l-azîm. Ve kâle Allâhu Teâlâ fî âyetin uhra, Estaûzübillah, innellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve, ve câhedû fî sebi'lillâh, ülâike yarcûne rahmetallâh, vallâhu gafûrun rahîm, sadakallâhu l-azîm. Okumuş olduğum Enfal Suresi 72. Ayette iman edip hicret eden, ve Allah yolunda cihad edenler ve onlara yardımcı olan ve onlara barınak hazırlayanlar işte gerçek müminler onlardır. Hakiki müminler onlardır. Onlara Rablerinden bir mağfiret ve kerim bir rızık vardır. İkinci okuduğum Bakara Suresi 218. ayette. İman eden ve hicret edenler ve Allah yolunda hicret edenler işte onlar Allah'ın rahmetini ümit edebilirler. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları mağfiret eden ve kullarına çok merhametli olandır. Buyurulur. Yine Peygamberimiz el muhaciru men hacera Allahu an. Buyurur. Yani muhacir, hicret eden o kimsedir ki Allah'ın yasaklarından nehyettiklerinden Allah'ın müsaade ettiklerine doğru hicret ediyor. Evet. Yani Allah'ın yasaklarını terk eden, ondan uzaklaşan kimse muhacirdir. Muhacirlerin inşallah ecrine nail olur. Sevgili kardeşler, Hicri 1439 yılına dün itibariyle girmiş olduk. Bugün 2 Muharrem 1439. Tabii tarihleri, takvimleri devrimler belirledi. Müslümanlar hicreti esas alan takvimi unuttular, unutturuldular. Kendilerinin tanrı kendilerini Hristiyan kabul eden ve Tanrı kabul ettikleri İsa Aleyhisselam'ın doğumunu, milat kabul edip o esasa göre takvim düzenleyenlerin takvimlerini de artık Müslümanlar benimsediler, kabullendiler. E, doğum tarihlerini bile Hicri takvime göre Müslümanlar bilmiyorlar. E, ne zaman doğdun e, bilmiyor veya Hicri ayları bile sayamayacak duruma geldik. Yani devrimleri biraz kabullendik. İslami devrim yapmak isteyenler nereden nasıl başlayacaklarını bile değerlendirmiyorlar. Bu küçük bir e, anekdot sadece. E, Müslümanlar Hz Ömer'in e, halife olduğu dönemde e, o güne kadar Araplar ciddi bir takvim kullanmadıklarından ve devlet işlerinde takvime ihtiyaç duyulduğundan bir takvim oluşturmak istediler ve ümmetin istişaresiyle Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas kabul ettiler. Onu takvim başı milat olarak değerlendirdiler. Ve o yılın Muharrem ayını ilk ay olduğu için takvimde başlangıç kabul ettiler. İşte Hz. Ömer'in iktidarından bu yana dünya Müslümanları hicreti esas alan takvimi kullanırlar. Zaten e, Müslümanlar e, çağları da, zaman dilimlerini de hep hicrete göre değerlendirirler. 3 e, e, zaman birimi olarak, en büyük zaman birimi olarak 3 çağ kabul edilir. Hz. Adem'in cennetten yeryüzüne hicret ettiği zaman diliminde başlayan ve Hz. Musa'nın kavmiyle birlikte Mısır'dan hicretine kadar devam eden zamana kurûn u yani ilk çağ adı verilir. Hz. Musa'nın hicretinden Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretine kadar iki zamana kurûn u yani yani ortaçağ denilir. Muhammed Aleyhisselam'ın hicretinden, insanoğlunun dünyadan ahirete hicretine kadar geçecek zamana da kurûn uhra, yani son çağ adı verilir ki halk arasında ahir zaman diye ifade edilen çağdır. Hicret, müminlerin hayatında, insanların hayatında, hayvanların hayatında, doğadaki varlıkların hayatında Vazgeçilmez temel sünnetullahla alakalı önemli bir olgudur. Her şey hicret eder. Her şey. Yani şu anda insan bedeninde ne kadar kan hicret etti, ne kadar hücrelerimiz hareket halinde oldu. Hatta ne kadar hücrelerimiz benim hutbeye başladığımdan şu ana kadar ee, öldü ve yeni yeni hücreler var oldu. Yani düşüncelerimiz ne kadar hicret içinde oldu. Ee, anne karnından e, dünyaya hicret ederek e, dünya hayatı başlayan insan, e, sonra daha e, anne karnına benzeyen bir şekilde kabre doğru hicret edecek. Hicret orada da bitmeyecek. E, i̇nşallah ebedi alemimiz olan cennete doğru oradan hicretimiz devam edecek. Allah'ın rahmeti olan yağmur, su eğer hicret etmemiş, akmamış duran hale gelmiş olsa o da bir sürü mikropların barınağı ve zarar ve ziyanın sebebi bir bataklık yığınına döner. İlahi rahmetin bile hicretten uzak yaşadığı zaman nasıl bir bozulmaya tabi tutulduğunu, ilahi rahmet durumunda olan ilmin, hikmetin, vahiy bilginin bile kullanılmayınca insanı nasıl fesada doğru yönlendireceğini bu noktada düşünebiliriz. İnsan eğer hicretini devamlı gerçekleşmezse durağanlaşır, kokuşur, yozlaşır ve etrafına hidayet ve nur saçacağına fitne ve fesat saçmaya başlar. O yüzden en azından davetçi kimliğiyle hicretimizi her an yaşamak, batıllardan insanları hakka davet etmek, bu noktada e, salih amel işleyerek e, günahlardan sevaplara doğru, e, fesattan salaha doğru, fücurdan takvaya doğru, e, tembellikten e, faaliyete doğru devamlı bir hicret yaşamak durumundayız, zorundayız. Bireyden cemaate, cemaatten devlete adım atmak, hak davaya uygun ortamlar aramak, Meşaleyi uzaklara taşımak, muhteşem dönüş için hazırlık yapmak işte hicret dediğimiz ve faziletini anlatmaya çalıştığımız husus budur. Hicret nebevi bir harekettir. Bütün peygamberler, hemen bütün peygamberler hicret etmiş. Ya kavimleri tarafından, memleketlerinden çıkarıldığı için ya da daha Münbit bir yer buldukları için hicretlerini hep sürdürmüşlerdir. Hak davaya uygun ortamlar aramak e, ve peygamberlerin izinden gidenlerin de değişik biçimleriyle hayatlarının en az e, belirli bir dilimlerinde bu hicreti sürdürmek peygamberi bir çizgidir. Sırat-ı müstakimin bir yoludur. Hicretin kendisi ve uygulanış şekli, peygamber dönemi ile alakalı baştan sona tedbir demektir. Allah'ın bilmediğimiz kapılarını açması için bildiğimiz kapıları usulüne göre çalmak, çözüm ve çıkış yolu aramak için fiili bir duadır. Hicret bir kaçış, bir uzaklaşma, bir görevi terk etme değil, daha hızlı atlamak için gerilmek ve kısa bir zaman gerilemektir. Daha hızlı adım atmak için. Yani bulunduğu yeri kafirlere, tağutlara terk etmek değil, orayı en güzel şekilde fethetmek için strateji değişikliğidir. Kısa bir zaman cephe değiştirmek ve daha güçlü bir şekilde bulunduğu yeri fethetmeye gayret etmek demektir. Hicret, yurt dışında aranan bir destektir. Hicret, savaş alanından kaçmak, mücadeleyi bırakmak değil, daha güçlü bir şekilde dönmek demektir. Bir siyasi manevra demektir. Baskıları durdurma gücünün olmadığı yerde, baskıların kendini durdurmasına izin vermemektir hicret. Zulme boyun eğmemek, zilleti kabul etmemek demektir. Hicret, yolunu bulanların, daha doğrusu yoldan çıkanların yolsuzluklarıyla hak yolu tıkadığı durumlarda çıkış yolu bulma girişimidir. Hicret, taşlaşmış kalpleri ve yerleri terk edip su çıkacak vadileri keşfetmek ve bu faaliyeti verimli topraklarda yoğunlaştırmaktır. Fidan halindeki davayı verimsiz topraktan çıkarıp elverişli bir toprağa götürüp dikmektir hicret. Hicret, doğduğumuz veya doyduğumuz yerin Allah için terk edilemeyecek değerde olmadığını ilan etmek, Allah'ı her şeye tercih edebilmektir. Hicret, İsmail'lerimiz neyse onlardan vazgeçebilmek, onları Allah yolunda gerektiğinde kurban edebilmektir.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 Allah'ın hükmünün hakim olduğu bir yer bulup, oraya güç vermek, orada güçlenmektir. Vatanı İslam'ın hakim olduğu yer olarak tanımlamak, bulunduğu yeri kutsallaştırmayıp, gerektiğinde ülkesini de, memleketini de, mahallesini de, evini de Allah için terk edebilmektir. Hicret, kalmiyetçilik, ırkçılık, şehircilik anlayışına vurulan, darbenin adıdır. Ülke vatandaşlığından ümmet, ümmet bilincine yükselmektir. Kendi memleketinin batıl yönetimine karşı mücadele veya mücadele hazırlığıdır. Müslümanların zulüm düzeninin bir parçası olarak yaşamayı reddetmeleri ve küfrün karşısına bağımsız bir güç olarak çıkma tavrıdır hicret. İnsani ve İslami haklarını gasbeden, tağutlardan beri olmak, onları en azından hareketiyle protesto etmektir. Sadece zulümden kurtulmak değil, aynı zamanda zulme karşı çıkmak ve zulme son verme eylemidir. Hicret birkaç çeşitte olur. Peygamberli hicret, peygambersiz hicret gibi, o şekilde ayrıldığı gibi, ümmetli hicret, ümmetsiz hicret diye de ayrılır. Ama bizi daha fazla ilgilendirmesi yönüyle olumlu hicret, olumsuz hicret diye ayrılır. Olumsuz hicreti önce ifade edeyim. Furkan Suresi 30. ayette Cenab-ı Hak peygamberin ağzından bir şikayeti vurgular. Ey Rabbim benim toplumum Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'ı mehcur kendisinden ayrılınmış, kendisinden hicret edilmiş şekilde bıraktı, diyecektir. Dolayısıyla Peygamberin Allah'a şikayet edeceği toplum, Kur'an'dan hicret eden, Kur'an'a hicret eden değil, Kur'an'dan başka kitaplara doğru hicret eden, Kur'an'ı mehcur bırakan zavallı insanlardır. İşte bu e, tersine bir hicrettir. Faziletten rezilete doğru bir hicret. Maalesef günümüzün insanı bu tür e, olumsuz hicretleri bol bol yaşamakta. E, esas hicret değişik e, aşamalarla olumlu hicrettir. O hicret önce iman yönüyle, fikir, inanç yönüyle cahiliyeden ayrılma, Allah'ı tercih etme, Allah'a yapılan bir hicret sonra bedenle yapılan hicret, sonra manevi olarak haramları, günahları terk ederek yapılan bir hicrettir. Sonra cahiliye toplumunu toplum olarak, zihniyet olarak onlardan ayrışmak, atalar dinini ve atalar yolunu bırakmaktır. Sonra cahiliye düzeniyle bağlarını koparmak, tauti zihniyetten tümüyle, Azade olmak, uzak olmaktır hicret. Ve hicret her zaman, her gün, her saat yapılması gereken, Allah'a doğru yaklaşılması gereken bir eylemdir. Her an haramları terk edip Allah'ın mubahlarına doğru, helallarına doğru yol almamız, cahilliği bırakıp ilme doğru yol almamız, takvaya doğru yol almamız, Devamlı bizim hicretimizdir. Kur'an hicret etmeyenlerin gerçek mümin olmadığını az önce okuduğum Enfal suresindeki ayette vurguluyor. Hicret sadece belirli şahısların belirli mekandan belirli mekana belirli bir zamanda göç etmeleri demek değildir. Sürekli bütün müminlerin hayatında Yaşanması gereken bir vakadır. Hicretimiz Allah'a doğru olsun, e, güzelliğe doğru, hayra doğru, e, Allah'ın rızasına doğru olsun inşallah. Rabbim Müslümanca yaşatsın, Müslüman olarak vefat ettirsin hepimizi, güzel hicretlerimizi ömür boyunca sürdürsün. Ela inne ahsen el kelam ve eblagan nizam, kelamullahi ilmalik ilaziz Kema kalallahu tebaarek fil kelam ve iza kuri el Kur'an festemi ola ve anstito la alukum turhamun azze billahi min ash-shaytanir raje mizmi lahir rahmanir rahim